أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم ومشري أوليائه الكافرين والمشركين والفاسقين والمنافقين بسم الله الرحمن الرحيم Kardeşler bir önceki sohbetimizde peygamberlerin ve vahyin gönderiliş amacını, gayesini inceledik, ifade etmeye çalıştık. Bu sohbetimizde inşallah İslam karşısında diğer dinler ve beşeri sistemler bu meseleyi konuşacağız. Çünkü din aynı zamanda insanların yaşam tarzına, yaşam tarzına açılım getiren tabiri caizse yaşam tarzına katkıda bulunan bir sistem. Dinin de kendine has, yani İslam'ı kastediyorum dinlerken, İslam'ın da kendine has bir yaşam tarzı, kendine has bir hukuk ve ekonomi sistemi var. Yani İslam'ın getirdiği bir hukuk, hukuki düzen, sistem, şeriat diye tabir edilen bir hukuki sistem, aynı zamanda İslam'ın bunu yanı sıra getirdiği bir sosyal düzen, ve ekonomik düzen vardır yani İslam'ı şöyle tanımlarsak e, Tabii ki isabet etmiş oluruz yani İslam insanlara Allah'a kulluğun yanı sıra insanların birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleyen ekonomik siyasi sosyal hukuki ilişkilerini düzenleyen bir sistemdir aynı zamanda. Her din kendi içerisinde mutlaka ekonomik anlamda, siyasi, hukuki ve sosyal anlamda bir düzen ihtiva eder, bir düzen getirmiştir. Yani e, insanlığa, ekonomik pro problemlerine, hukuki problemlerine, sosyal problemlerine çözüm getirmeyen bir din yoktur. Eğer öyle bir din olsa, dahi o din insanlar tarafından takdir edersiniz ki pek fazla rağbet görmeyecektir. O halde dini, dinleri bir bütün olarak anlamak lazım. E, din deyince aklımıza sadece dinin ibadet tarafı yani Allah ile kul arasındaki ilişkiyi belirleyen ibadetler ayinler törenler kısmı aklımıza gelmemelidir. Eğer din sadece ayinlerle, törenlerle efendim ritüellerle sınırlandırılır ise din diğer kısımları dikkate almadan yani sadece ayin, ritüel, ibadet ibadetleri ifade eden tarafını dikkate alır da dinin öbür tarafını e, dikkate almaz, hesaba katmaz isek, e, dini yaşarken, uygularken e, dinin hukuki kısmını, sosyal ilişkilerle ilgili olan kısmını, ekonomiyle, hukukla olan il, ilgili olan kısmını göz ardı ettiğiniz zaman, İslam'a göre Tam bir din yaşamış olmazsınız. Çünkü Allah Kur'an'ı indirirken Kur'an'ın içerisinde sadece ibadetlerle ilgili bir takım emirleri ya da yasakları indirmemiştir. Allah Kur'an'ı indirirken içerisine e, sosyal ilişkileri, ekonomik ilişkileri, hukuki ve siyasi meseleleri de aydınlatan, bunlara çözüm getiren bir takım İlkeler bir takım kurallar indirmiştir. Ayetler nazil etmiştir bu meselelerle ilgili. Allah azimü şan Yahudilerin e, Tevrat'ı bir kısmını iman edip bir kısmını terk etmeleriyle. Efe tu'minuna bi ba'dil kitabi ve tekfuruna bir bazı ifadesini Allah azimü şan Kur'an'da nakledildiği gibi Yahudilere kullanmıştır. İşte Allah aslında bununla ne demek istemiştir? Kitabın bir kısmını e, uygulamak, bir kısmını ne yapmak? Uygulamayı terk etmek e, anlamında Allah azim şan Yahudilere hitapta bulunmuştur. Kitabın bir kısmını uygulayıp, bir kısmını inkar edemeyiz. Öyle bir lüksümüz yok. Öyle bir din anlayışı yok. Öyle bir sosyal din, dinin sosyal anlamda böyle bir uygulaması yok. Ekonomik anlamda böyle bir uygulaması yok. E, hukuki anlamda böyle bir uygulama yok. Allah'ın Resulü aleyhi efsalu salati ve selam Efendimiz, dinin bütününü uygulamak gayesiyle yerinden, yurdundan olmuştur. Vatanını terk etmiştir. Yani, eğer Allah'ın Peygamberi aleyhi efsalü salati ve selam günümüzde pek çok Müslümanların pek çok Müslümanın yaptığı gibi, kabul ettiği gibi Kur'an'ın bir kısmını uygulayıp kalan kısmını uygulamamayı tercih etse idi, elbette emin olun, yerinden, yurdundan göç etmesine, ülkesini, vatanını, ana yurdunu terk etmesine hiçbir şekilde ne kalmazdı, gerek kalmaz idi. Çünkü Allah dini, dini mübini İslam'ı, Hz. İbrahim Halilullah'ın vasiyet ettiği tevhid dinini, putperestliğin Zahirini ve batınını yani dışını ve içini, hukukunu ve sistemini, ekonomisini ve sosyal ilişkilerini, akidesini, inancını ve e, batına yani tahluk eden şirk akidesini bütünüyle reddetmiştir. Yani şunu söylememiştir, puta tapmayın ama ticaretini yapın dememiştir. Puta tapmayın ama putlar üzerinden put sisteminizi devam ettirin dememiştir. Ve Taa Allahilekidenle eslamekün daha de birin. Allah'a yemin olsun ki gerisin geri dönüp gittiğiniz zaman putlarınızı yıkacağım. Putlarımıza bir hile, bir düzen, bir tuzak kuracağım. Hiçbir peygamber yoktur ki. Kendisine Allah tarafından bir kitap ve sünnet vahiy edilsin de peygamber kalkıp şunu söylesin. Ben bu ayetlerin, bu vahyin bir kısmını, bu vahyin getirdiği düzeni, ilahi düzeni, düzenin bir kısmını taktik ederim, bir kısmını taktik etmem desin. Böyle bir din, böyle bir din anlayışı yok. Eğer bir din ya da bir dini söylem size şunu söylüyor ise biz e, günümüzde var olan İslami anlayışlar açısından bakıp bunu söylüyoruz değerlendiriyoruz. Eğer bir cemaat, bir e, tarikat, bir dini otorite şunu söylüyor ise biz futberest düzenle futperest düzenin e, ekonomisiyle, futperest düzenin e, ortaya koyduğu sistemin yanlış kısımları, çünkü bütünüyle yanlış bir sistem değil, yani dinlerde var olan bir takım yasaklar, günümüzdeki hukuki sistemlerde de ne var? Var. Yani hırsızlık günümüzde de kötü bir şey sayılıyor, modern hukuk açısından söylüyorum aynı zamanda bir masum kimseyi öldürmek ya da kişileri e, düşüncelerinden dolayı yerlerinden, yurtlarından sürmek. Bunlar hep İslam'ın ve diğer hak dinlerin e, suç saydığı hususlar, İslam'dan önceki dinlerin yani e, suç saydığı hususlar. İnsanları bölmek, insanları madden ve manen sömürmek, gibi bu bu suçların hepsi e, önceki e, dinlerde İslam'da ve günümüzdeki modern hukuk sisteminde suç sayılıyor. Yani İslam şuna karşı çıkabilir mi? Din anlayışımız, insan hakları evrensel beyannamesi. İnsan hakları evrensel beyannamesinde İslam'a aykırı bir hüküm var mı? Yok. İslam'ın e, getirdiği özgürlükler adeta yeniden ne olmuş? Tanımlanmış. İslam'ın ve emruhum, şuura beynehüm, onların işleri aralarında meclis denilen şuura iledir. Yani İslam'ın e, küçük meclisten ziyade genel meclis anlamında kullandığı şuura kelimesini ne yapmış? Günümüz demokrasileri e, pek çok demokrasini yapmış, uygulamış, uyguluyor. Evet. İslam dünyaya geldiği zaman Allah'ın peygamberi Hz. Muhammed Mustafa aleyhi efsadü salatu vesselam peygamberliğini ilan ettiği zaman, risaletini, dinini tebliğe başladığı zaman Dünyada e, büyük devlet, o zaman Roma var. Roma'nın yanında, o zamanki Roma'nın yanında Yahudi sermayesi var. Yahudiler o zaman Roma'dalar. E, tabii Roma'nın dışında mesela başka yerlerde Yahudi yok mu? Pekala var. Mesela İran'da var. Mesela e, dünyanın diğer taraflarında, yani sürgünden sonra Yahudilerin bir kısmı Roma'ya gitmiş ve Roma'da devlet kadrolarının ve devlet üzerinde etkin bir güç. Ee, Hazreti İsa Mesih Aleyhisselam'ın e, asılması, çarmıha gerilmesi e, hadisesi de buradaki işte o Yahudilerin bir kısmının tabii ki tümünü kastetmiyoruz, e, büyük ihtimalle teşvikiyle oluyor. İslam geldiği zaman topluma egemen bir takım sınıflar var idi. Siyaseten Roma dünyaya hakimdi. Ve Roma'nın tiranları, tiranlıkları vardı. Mesela beylikler gibi diyelim ki bir şehirde filanca soylu, yani zengin kodaman, kodoş kısım. Bu kodamanlar toplumu Roma adına Yönetiyor idi. İslam geldiğinde aynı zamanda dindar kesime, yani Allah'a iman etmiş e, kesime, Yahudi ise Yahudi din adamları, Hristiyansa Hristiyan din adamları neydi? Hakim idi. Yani bir kast sistemi var idi. Kast sistemi Bu kast sistemi e, dinsel açıdan, din adamları tarafından toplum yönetiliyor ve Efendim, siyasi açıdan da Roma'nın e, otoriter yani demokratik antidemokratik otoriter tamamen müstebit zorba sistemi insanlar üzerinde hakim idi. Mekke-i Mükerreme'de darun nedve denilen bir meclis var idi ama dikkat edin. Şimdi İslam'ın emruhum şura Beynehum demesi ile e, emruhum emruhum yani emruhum bütün halkın demektir. Bütün halkın emir kelimesi dünya işini eee remz ediyor. Dünya işini kast ediyor. Emruhum şura beynehum. Bütün halkın işleri kendi aralarında şura iledir. Meclis iledir hatta daha ileri giderek şunu söyleyebilirim. Günümüzde var olan temsilli demokrasilerden daha ileri bir e, demokrasi anlayışı var Kur'an'da. Allah Celle Celaluhu peygamber aleyhi efsalu salati ve selamı dini manada tek otorite. Tek e, otorite olarak şey yapmasına rağmen, göndermesine rağmen ve şabirhum fil emri buyurmuş Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ı dünya işlerinde siyasi, ekonomik, hukuki meselelerde Allah'ın çizdiği sınırlar çerçevesinde onlarla istişare et emrini de göndermiş. Yani Meclis de olsa, Darun Nedve gibi bir meclis de olsa, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam e, geldiği dönemde e, Darun Nedve gibi bir meclis de olsa, Mekke'nin soyluları, zenginleri, kodamanları tarafından o meclis yönetildiği için bu sistem tabii ki halkın e, özgürlüğü, halkın ekonomik siyasi özgürlüğü bakımından tehdit olarak görülmekte Allah Azimuşşar tarafından. İslam ilk döneminde işte Allah'ın işte takdir ettiği gibi ancak Allah Resulü döneminde bu nevi bir demokrasiyi gerçekleştirebildi ve Allah Resulü Aleyhisselam tabii ki Mekke'de bu yönetime Koduşların, kodamanların, zenginlerin e, yönetimine, bunların hile ve desiselerine, Müslümanlara e, karşı yürüttükleri sinti, gizli, açık hile ve tuzaklara e, maalesef daha fazla şey yapamadı, sabredemedi ve e, orada bir İslam devletinin halkla istişare, şura bugünkü temsilli demokrasinin ötesinde bir şura anlayışına, meclis anlayışına dayanan bir demokrasiyi inşa etmek için Allah Resulü Aleyhisselam maalesef Mekke'yi mükerlemeden Medine-i Münevvere'ye göç etmek zorunda kaldı. Din düşünün ki din düşünün ki tiranlık tiranlık ve ve ee, zorbalık, istibdat e, müşrik şirk düzeninin yani para ağırlıklı gücün ve paranın, servetin ve siyasetin servetin ve yönetimin aynı elde toplandığı putperest şirk rejimini e, yıkmak gayetiyle gönderilmiş bir din düşünün ki e, insanların insanlar üzerinde soy ya da zenginlik bakımından iktidar kurmasına müsaade etsin. Böyle bir din katiyen Allah'ın dini olamaz. Allah'ın dini olamadığı gibi o din sonuçta tarihteki benzerleri gibi o din eğer e, siyasi anlamda bir tiranlığa götürüyor ise sonuçta yine o din batıl bir kapıya çıkacaktır. Hiçbir sistem yoktur ki, insanoğlu e, siyasi anlamda ve ekonomik anlamda sömürülsün de o din, o hak din ona karşı çıkmasın. Hiçbir hak din yoktur ki, insanoğlu bir takım elit gruplar, şirketler elit kimseler sömürsün, ekonomik ve siyasi anlamda köleleştirsin ve sömürsün de o hak din onlara karşı çıkmasın. Böyle bir hak din yok. Böyle bir anlayıştan Allah'a sığınıyoruz. Din öyle bir dindir ki, hiçbir insanın hiçbir insanı sömürmesine müsaade etmek, hiçbir zümrenin hiçbir grubun hiçbir tiranın hiçbir elit kesimin mazlumu ve yoksulu sömürmesini ezmesini köleleştirmesini istemez. Eğer bir din haddin olmayı, hakdin olan aslından dönüştürülmüşse, dejenere edilmiş ise biliniz ki o dinin din adamları insanları madden insanları madden sömüren, insanların emeğini sömüren, insanları köleleştiren, mazlum ve yoksul hale düşüren e, bir din ha, yani bu insanların mazlumiyetine insanların yoksulluğuna karşı çıkmaz hale döndürülmüş ise o din Muhammedi, İsevi ya da Musevi bir din olmaktan çıkmıştır. Dinin indiriliş gayesini, peygamberlerin gönderiliş gayesini, vahyin gönderiliş gayesini kavramayanlar ya da kavramak istemeyenler, zenginler ve onların diniyle ya da zalimler ve onların diniyle biz uzlaşırız. Dolayısıyla bir zenginin faiz aracılığıyla bir mazlumu sömürmesi bizi rahatsız etmez diyecek kadar Allah'ı ve Resulü azıcık dünya servetine satmış. Sözde din adamları ya da dini toplumluklar, cemaatler, tarikatler her neyse ses çıkarmayan her din anlayışı, dini anlayış, Allah'ın ve Resulü Hazreti Muhammed Mustafa aleyhi efsalü salati ve selamın gönderdiği hak dine iman etmiyor demektir. Yani şunu söylüyorum. Allah şöyle bir din indirmemiştir. Şöyle bir peygamber göndermemiştir. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın bugün gönderildiğini düşünün. Zihinlerinizde bunu canlandırın. Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi mükerreme'de getirdiği dinden dolayı inandığı yüce prensipler, ilahi kutsal sistem bu sistemden dolayı Allah'ın peygamberi aleyhisselatu vesselam iki yıl karnına taş bağladı, yanındaki Müslümanlarla beraber. Kendilerine ambargo uygulandı. Kendilerine birçok şey, yani onlarla ticaret yapmak, Müslümanlarla, Allah Resulü'nün etrafındaki Müslümanlarla ticaret yapmak yasaklandı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın etrafındaki Müslümanlarla kız alıp vermek dahi yasaklandı. Ne için? Ne için? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah Kelime-i münceyi, i mübarekesi için Allah'ın Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam'ın amcazadesi, amcası Hazreti Ebu Talib'e müşrikler geldi o zaman hem Mekke'yi yönetiyorlar hem de servet onların elinde. Geldiler ve Ey Muhammed! Ey Muhammed, yani Hazreti Ebu Talib aleyhisselam üzerinden ona söyle ki, ey Muhammed dinini terk et. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem iddiandan vazgeç. Bizim putlarımıza, bizim putlarımıza yani kurduğumuz e, kurduğumuz düzene faiz, zulüm ve sömürü düzenine karşı sen bizim putlarımıza hakaret ediyorsun. Yeğenin yeğenine söyle ey Muhammed şu iddiandan vazgeç. Sana en güzel develeri verelim. Seni en güzel kadınlarla evlendirelim. Sana makam verelim. Seni başımıza reis yapalım. Denildi. Peki Allah'ın Peygamberi aleyhissalatü vesselamın karnına taş ba bağladığı elime güneşi ve ayı verseler dahi davamdan vazgeçmem dediği yoksullara ve mazlumlara indirilmiş. Yoksulların ve mazluma, mazlumların hakkını gasp edenlerin kurdukları tek elleri yıkmak için indirilmiş. Bu dinden siz rahat bir din çıkarmışsınız, bu dini hali hazırda var olan ekonomik sistemle ne yapmışsınız? Sosyal düzenle vesaire uzlaştırmışsınız. Kardeş gibi yapmışsınız. Adeta faizi düşman ilan eden, Kur'an'la faizi düşman eden, Kur'an'la o Kur'an'ın mabediyle, camiyle bankayı kardeş yapmışsınız. Böyle bir dini Allah'ın indirdiğine ben inanmıyorum. Peygamber aleyhissalatü vesselam, Mekke'yi Mükerreme'de rahatsız oldu. İnsanları sömüren, insanların hakkını gasp eden, insanları yoksullaştıran, insanlara zulmeden, mazlumları ve yoksulları ezen düzenden rahatsız oldu Allah'ın Peygamberi aleyhi efsalu salatu vesselam. Nasıl Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem rahatsız oluyor da siz nasıl rahatsız olmuyorsunuz? Siz peygambere iman ettiğinizi, peygamberin sünnetine tabi olduğunuzu, filanca filan filanca cemaatten olduğunuzu söyleyip, nasıl Allah'ın peygamberinin savaş açtığı sistemlerle dost olabiliyor, nasıl geçinebiliyorsunuz? idrak etmek mümkün değil. İmanınızı kontrol edin. Allah azîmü şân ve menyet furbit davuti ve min billah fakat istemtekel bil urvetil vıska Allah'la aranızda kopmayacak bir bağınız yok. Allah'la aranızda bir anlaşmanız yok. Allah'la Allah'ın diniyle maddi menfaatlar, çıkarlar, beklentiler dışında bir ilişkiniz yok. Eğer siz Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatu Vesselam'ın indirdiği dine iman etseydiniz, şimdiye kadar ya karnınıza taş bağlayacaktınız, ya da yurdunuzdan sürülecektiniz, ya da hapsedilecektiniz, ya da idam edilecektiniz, Muhammed'in Aleyhisselatu Vesselam ve ona gelen dini savunanların onun gibi taş bağlamaması, onun gibi açlıkla, onun gibi sürgünle, onun gibi ambargoyla, onun gibi zulümle karşılaşmaması, o kimselerin aslında gerçek manasıyla Allah'ın Peygamberi aleyhissalatü vesselama inanmadıklarının açık bir göstergesidir. Kur'an, Kur'an'la hiçbir, günümüzde yazılmış hiçbir ekonomi, politik, ekonomi, politik diyorum, iktisadi, kapitalist, iktisadi sistemi uzlaştıramazsınız. Kur'an'la hiçbir e, tekelci, sömürücü zulüm düzenini, ölçüsüz ekonomik sistemi hiçbir şekilde uzlaştıramazsınız. Allah Azimüşşan, Kur'an'da kapitalizmin, yani, ee, evvelki Mekke-i Mükerreme'deki şirk ve sömürü düzeninin, şirk ve zulüm düzeninin, küfür ve zulüm düzeninin prensiplerini taşıyan ve daha da gelişmiş bir hali olan kapitalizmle kapitalizmle İslam'ı uzlaştıran sizleri mutlaka yargılayacaktır. Allah'ın mutlaka huzuruna çıkacaksınız. Nasıl Allah'ın savaş açtığı onlar Allah'a ve Peygamberine savaş açmıştır. Faizciler, tefeciler Allah'a ve Muhammed Mustafa aleyhi efsolü salatu ve selama savaş açmıştır dediği bir sistemle İslam'ı nasıl kardeş yapabildiniz, nasıl buluşturabildiniz? Allah'ın dinini nasıl açıkça inkar ediyorsunuz? Nasıl açıkça Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın kemiklerini sızlatabiliyorsunuz? Cehenneme odun olmak konusunda ne kadar sağlam, ne kadar dayanıklısınız? İmanınız Allah'a ve Muhammed'e iman ettiğini söyleyen, o iddianız ne kadar da yalan... Ne kadar da çürük. Siz bu din üzerinden rahat ederken siz bu din üzerinden köşkler ve saraylar inşa ederken siz bu dinin üzerinden zenginliğinize zenginlik servetinize servet katarken Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem niçin karnına taş bağladı? Yani Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam niçin yerinden yurdundan sürüldü? Sizi rahat ettiren bu din, niçin Allah'ın peygamberi Aleyhisselatu vesselamı rahat ettirmedi? Sizi han, hamam, köşk, saray, yalı villa sahibi yapan bu din, niçin Allah'ın peygamberinin zenginliğine zenginlik katmadı, niçin? Saf müminleri, saf müslümanları Allah'ın mübarek ismiyle Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek ismiyle kandırmaktan utanmıyor musunuz? Haya etmiyor musunuz? Allah'tan korkmuyor musunuz? Allah sizi bu dini, size bu dini rahat edesiniz diye indirmedi. Allah size bu dini köşkler ve saraylar inşa edesiniz diye hepsi için, yani Tarihte kim din üzerinden zengin olmuşsa, din üzerinden servet biriktirmişse hepsine söylüyorum. Ey felanca tarikat, ey felanca cemaat, ey felanca bilmem ne, Allah'ın dinini kullanan, işte her ne ise, adın her ne ise, ey felanca şahıs, ey felanca kişi, Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamın Karnına taş bağlatan din seni nasıl zengin etti? Allah'ın peygamberinde akıl yok muydu? Allah'ın peygamberi makam, makama oturmasını, Allah'ın peygamberi köşkler ve develer biriktirmesini bilmedi mi? Allah ona bunu vahyetmedi mi? Allah'ın ve Resulünün katiyen düşman saydığı bir zulüm sistemini, bir sistemi siz nasıl İslam'la kardeş bir sistem haline getirdiniz. Nasıl Allah'ın peygamberinin kemiklerini sızlattınız? Nasıl Muhammed'e kıydınız? Ey Allah'tan korkmazlar. Ey dinlerini ayetin ve hadisin karşılığını, ayetin ve hadisin karşılığında değil de altının ve gümüşün karşılığında satan alçaklar. Hiç korkmuyor musunuz? Allah'tan hiç utanmıyor musunuz? Yoksulları sömürerek inşa ettikleriniz hepsi batıldır. Yoksullardan toplayarak biriktirdiklerinizin hepsi batıldır. Yoksulların imanını ve inancını istismar ederek elde ettiğiniz makamlar batıldır. Yalancısınız. Allah'a ve Muhammed'e iman etmiyorsunuz. Allah'a ve Peygamber'e iman etseydiniz ya yurdunuzdan sürülürdünüz. Ya hapsedilirdiniz ya da karnınıza taş bağlardınız. Allah Kur'an'ı ve sünneti sizin rahatınız, köşkleriniz ve saraylarınız kat ve kat yükselsin. Servetleriniz arttıkça artsın diye indirmedi. Siz Allah'ı ve Muhammed'i yanlış anlamışsınız. Halkın cehaletini, dinin indiriliş amacını ve gayesini bilmemesini, çok iyi istismar ettiniz. Allah yakanıza yapışsın. Gökten ordularını indirsin. Sizi kahru perişan etsin. Mallarınızın, biriktirdiklerinizin, çaldıklarınızın hayrını görmeyin. Müslümanların mazlumlarından ve yoksullarından sömürerek biriktirdiklerinizin hayrını görmeyin. Emin olun görmeyeceksiniz. Çünkü Allah, اِنَّ اللّٰهَ Züntikam, Allah azizdir, intikam alıcıdır, buyuruyor. Allah'a iman mı ediyorsunuz? Bir daha imanınızı gözden geçirin. Ve şu noktada kardeşler, mazlumlar ve yoksullar, gerçekten ezilenler, model kölelik düzeninde, model kölelik düzeninin çarkalı, çarkları içerisinde, kemiklerine, iliklerine kadar sömürülen Müslümanlar, Allah için uyanın. Dine iman etmek, hiçbir zaman unutmayın. Müslümanlar, hiçbir zaman unutmayın. Hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Dine iman etmek, dini savunan bir partiye oy vermek değildir. Yanlış. Allah ve Muhammed Mustafa böyle bir din indirmemiştir. Böyle bir Kur'an yoktur. Böyle bir sünnet yoktur. Dine iman etmek, dindar bir cemaatin gazetesini satın almak, televizyonunu izlemek değildir. Allah'a yemin olsun, bunların hepsi Allah'ı ve Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam'ı kutsal dini, dini mübin İslam'ı istismar ederek, ceplerini dolduran, koltuklarına koltuk katan kimselerdir. Din istismarcılarıdır. Eğer sen bir Müslüman olarak anlamıyorsan, Kur'an'ın sana indiğini, ey mazlum, ey yoksul kimse, sen Kur'an'ın sana indiğini anlamıyorsan, Kur'an'ın bir cemaate, Kur'an'ın işte, dini söylemler kullanan bir siyasi partiye indiğini düşünüyorsan açık söyleyin. sen İslam'ı anlamamışsın sen Kur'an'ı anlamamışsın, sen Allah'ı anlamamışsın, Muhammed Mustafa'yı anlamamışsın sen İslam adına hiçbir şey anlamamışsın bize kim daha çok insan hakları getirecek kim daha çok bireysel özgürlük, kim kadına pozitif anlamda özgürlük getirecek. Kim, mazlumun, yoksulun yaşam standartını yükseltecek yaşam standartını yükseltecek bir sosyal ve ekonomik sistem ortaya koyacak. Mazlumu ve yoksulu koruma iddiasında değil o insanlar, o kimseler. Mazlumu ve yoksulu sömürme iddiasında. Siz, siz, Çağırdığınız o dine ben iman etmiyorum. O din Allah'ı ve Muhammed Mustafa'yı istismar eden bir din. Ne zaman mazlumun ve yoksulun dini olur? Din anlayışınız hakiki manada İslam olan, Kur'an'ı ve sünneti gerçek manada savunan bir din anlayışına dönüşür. O zaman canla başla sizin yanımızdayız ama şunu hiç kimse bize söylemesin. Anlamıyoruz, anlamayacağız. İnanmıyoruz, inanmayacağız. Batıl bir dine, batıl bir düzene inanmayacağız. Yoksulu daha da yoksullaştıran, mazlumu daha da mazlumlaştıran, her sistem batıl bir sistemdir. Her din anlayışı, batıl bir din anlayışıdır. Kardeşler, süremizin sonuna geldik ve elhamdülillahi rabbil alamin